Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselam aleyhe Bir kardeşimiz soruyor. Rafizilerin bozuk fırka olmasının sebepleri nelerdir? Değerli kardeşlerim, öncelikle ifade edeyim ki onlar için bozuk fırka ifadesi hafif kalır. Onların kafir olmalarına yetecek itikatları ve amelleri vardır. Şimdi kısaca bunlardan bahsedeceğim. Önce rafizi ne demek? Onu açıklayayım. Rafz yani reddetmek red manasına gelmektedir. Onlara e, Ebubekir ve Ömer radıyallahu anhümanın imametlerini reddettikleri için rafiziler denilmiştir. 12 gruba ayrılan e, şia fırkasının azgınlarından bir fırkadır. Şia Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh'in e, hilafeti döneminde Müslümanlığını izhar eden küfür ve nifakın başı Yahudi Abdullah ibn Sebet Sebe liderliğinde e, Müslümanları aldatmak için ortaya çıkmış bir tayfedir. Şia o dönemde Hz. Ali ile Hz. Muavi arasında çıkan fitneyi yok etmek için Hüseyin bin Ali'nin oğlu Zeyd'i terk ettikleri için Rafizi diye isimlendirildiği de söylenmektedir. Yani Şia'nın e, Rafizi ismi bunların Rafizi ismi almasının sebeplerinden bir tanesinin de bu olduğu söyleniyor. Peki bu Rafizilerin sapık itikatları nelerdir? Biraz da onlardan bahsedelim. Asrımızda Şia ve Caferiler diye isimlendirilen Rafiziler Elimizdeki Kur'an'ın Allah'ın Muhammed Aleyhisselam'a indirdiği Kur'an olmadığını değiştirilmiş, ekleme ve eksiltme yapılmış olduğunu söylemektedirler. Şianın bütün muhaddisleri Kur'an'da tahrif olduğuna icma etmektedirler. Nebiliğin Ali radiyallahu anh'ın hakkı olduğunu, ancak Cebrail'in hata ettiğini ve vahyi e, Muhammed aleyhisselama getirdiğini iddia etmektedirler. Rafiziler Allah azze, azze ve celle'yi mahlukata benzetmeyi yani e, teczimi ilk defa dile getiren kimseler olmuşlardır. Yine onlar Allah azze ve celle'nin Nuzulunu inkar ederler. Kur'an'ın mahluk olduğunu ve ahirette Allah Azze ve Celle'yi görmeyi inkar ederler. Rafizilerin inançları, değerli kardeşlerim, sahabeye sövmek, hakaret etmek ve tekfir etmek üzere kuruldur. Ebubekir Bekir ve Ömer ve Osman radıyallahu anh'in haşa kafir olduklarını iddia ederler. Hatta onları sevenleri dahi kafir ilan ederler. Ebu Bekir ve Ömer radiyallahu anh'in kafir olduğunu, onlara lanet etmenin sevap olduğunu ve onlardan uzak olmanın sevap olduğunu anlatırlar. Yine müminlerin annesi Hz. Ayşe ve Hz. Hafsa annelerimiz hakkında iğrenç küfürler ederler. Ve bu sahabelerin ölüm yıl dönümlerinde kutlamalar yaparlar, pastalar kesmeler, çeşitli etkinlikler yapmalar, bunların yaptığı, devam yaptığı işlerdendir. Ömer Finnar, Ayşe Finnar, yani Ömer Ateş'te, Ayşe Ateş'te diyerek bayram şenliği gibi etkinlikler yaparlar. Değerli kardeşlerim, bunlar ehli sünnete düşmanlıkta, Yahudilerden aşağı kalmayacak düşmanlıklar beslemektedirler. Olağanüstü kin duymaktadırlar. Netice olarak Rafiziler ile bir olmamız mümkün değildir. Çünkü onların inandığı İslam başka. Allah'ın Resulünün getirdiği ve bizim takip ettiğimiz din bambaşkadır. Siyahla beyaz gibi birbirinden ayrılmıştır ve bizim onlarla vahdet sağlamamız mümkün Değildir.